Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, bir evet. haftaya daha başlıyoruz. Ortalık... Kan gölü halinde olmaya devam ediyor. Özellikle Irak'ta ve Mısır'da tabii Suriye'de devam Biz bunların arasında işte kendimize bir yol bulmaya çalışarak devam ediyoruz. Geçen hafta konuştuğumuzda daha demokratikleşme paketinin açıklanmasına e, bir saat vardı, iki saat vardı daha doğrusu. Sonra da ama onun üzerindeki görüşlerimizi ön görüşlerinizi almıştık sizden. Şimdi bir ufak değerlendirme daha yapalım. Bütün hafta bunlarla da ilgili konuşuldu zaten ama gene evet. de biraz daha üzerinde durmakta da yarar var sanıyorum. Evet ben de zaten haftanın perşembe pazar günleri arasında Urfa'daydım. Harran Üniversitesi'nde bir akademik etkinlik vardı. Bu vesileyle etrafsa da konuşma inceleme fırsatı da buldum. O çerçevede de. ...aktarmak isterim, paylaşmak isterim. Ee, şimdi geçen hafta... ...bir saat sonra... ...Başbakan açıklamıştı meşhur meşru paketi. Biz de o çerçevede ...değerlendirmelerde bulunmuştuk. Benim üstünde durduğum... ...konuların başında şey geliyordu... ...geçen haftaki notlarım da... ...özellikle... ...biçim ve içerik yönünden bu meseleyi incelemiştik. Biçim yönünden... Aktardıklarımız, özellikle bu bir pazarlama stratejisi, demokrasiyi nasıl pazarlarım e, mantığıyla AK Parti'nin ve Başbakan'ın bu konuya yaklaşması üzerinde durmuştuk. Diğeri de o güne kadar e, sızan içerik e, bilgileri çerçevesi içerisinde yaklaşmıştık. E, burada e, üstünde durmak istediğim hususlardan biri, yani geçen hafta şu soruyu sormuşuz, açıklanacak paket Türkiye'yi ne kadar demokratikleştirecek? Ve mağduriyet alanlarının ne kadar kaldırabilecek? Ee, AK Parti'nin istediği şekilde mi yoksa evrensel ölçülerde mi diye demiştik. Bir diğer unsur e, bu e, düzenlemelerin ne kadar hızlılıkta ya, açıklanacak düzenlemelerin e, ne kadar bir zaman e, içerisinde hayata geçirilebileceğiydi ki e, detayını bilmiyorduk. Bunların seçimlere meze edilip edilmeyeceği e, gündeme getirmiştik. Yani e, ve bunların bu tür demokratikleşme e, çabalarının paketlerinin neyse, ufak ufak yarım yarım e, aldar şeklinde e, yapıldığını, e, kökten bir demokratikleşme paketi olup olmayacağını sorgulamıştık. Bunun yeni bir anayasayla yasa e, ile gündeme getirmiştik. En önemli şeylerden bir tanesi mesela e, kaşıkla verilenin kepçeyle alındığı bir düzenleme mi olacak? diye sormuşuz. Tam bunun üzerine polis paketi geldi. Evet. Yani siz böyle işte bir paket açıklıyorsunuz ki o paketin de yetersizliği yani meseleye bugüne kadar birikimli soruna temelden çok açık bir şekilde çözüm getirmeyen yarım porsiyonluk dilimlerle sunulan bir demokratikleşme paketi e, olan işki durumlarda e, rastlanabilecek ölçüde bir polis devletinin e, nasırlaştıran e, sisteme e, entegre eden yaklaşımlar içerisinde bir polis e, yetkilerini genişleten bir yasa e, düzenlemeleriyle de bir hafta geçmeden ülkenin karşısına çıkmak. Evet yani son derece karşısına. çarpıcı bir. Ya benim değişim. geçen hafta kaşıkla verilerin kepçeyle alındığı evet. bir demokratikleşme paketi demem. Bundan dolayı çünkü AK Parti iktidarının hem Kürt sorununu hem demokratikleşme e, meselelerinde bakışı arızalı bir bakış. Yani e, zaten demokratikleşme dinlenen olayın önemli bir bölümü çözüm ve barış meselesiyle ilgili e, ile bağlantılı olarak. Dolayısıyla burada gelgitlerini yani şu 11 yıllık yayıncılık birlikte yayın yaptığım süre içerisinde defalarca bu şizofrenik Yapıya işaret etmişizdir. Dolayısıyla yani hemen arkasına başka bir refleks geldi. Polis paketi geldi. Ve bu düzenlemelerin seçim sattı maline ve artı seçimlerden de öte AK Parti'nin geleceğini bir kenara bırakın. Bu düzenlemelerin Erdoğan'ın geleceğiyle ilgili. E, pek çok hususuyla e, birlikte ele alındığına tanıklı görüyoruz. Nitekim eş başkanlık müessesesi de bunun gibi bir müessese. E, hatırlarsınız birkaç ay önceydi yine bir atlatma e, şeydi. AK Parti e, kulislerinde e, başbakanın bir isteği üzerine çalışma yapılıyordu. Bunu aktarmıştım. E, bu genel başkanlık ve başbakanlığın ayrılma Evet. Çünkü Erdoğan e, yani kuvvetlendirilmiş yarı başkanlık ya da başkanlık seçimine geçemese bile bugünkü 82 Anayasa Oylaması Anayasası çerçevesi içerisinde ki Cumhurbaşkanlığı yetki ve donanımı halinde bile Cumhurbaşkanı olduğunda aşağıdaki partisinin de gücünün devam etmesini istiyor. Bunun için önce genel başkanlık ve başbakanlığın ayrılacağı bir yapıyı araştırdı. Bunu biz in dinleyicilerimizle paylaşmıştık o zaman o zaman. Şimdi eş başkanlıkta da aslında kurgulanan yukarı çıkan Erdoğan'ın güçsüzleştirdiği çünkü sonuçta eş başkanlık ve bir iktidar durumundaki durumdaki eş başkanlık 5 tane eş başkanlık güçsüz bir başbakanı kılar ve bu ilişkiyi yukarıya doğru ak akmasına yol açar ki güçlü bir cumhurbaşkanlığına mevcut yetkilerle bile Yani Bunların hesap edildiğini görüyoruz bu şeylerde, bu durumda. Yani eş başkanlık nereden çıktı diye insanlar çok fazla kurucu ama bundan dört beş ay önce başbakanlıkta genel başkanlığın ayrılmasını her yani zaman bu konudaki çalışma yaptırdı ve bunu da yani bütün bütün bu paketlerin kurgusu anlayışlı bir toplam demokratikleşme değil bu süreçlere, seçime ve başkanlığı olan süreci adeta bir e, destek unsuru sağlayabilecek, toplumu oyalayabilecek. Çünkü eğer siz gerçekten bir demokratikleşme diyorsanız özel okullarda Kürtçe eğitim falan demezsiniz. Karnınızdan konuşmazsınız. Açık açık dünyanın uygulamasına eventel ölçülerde bu nasıl yapılıyorsa oraya geçersiniz. Dolayısıyla e, bu, yani biz bir saat önce yaptığımız değerlendirmelerde e, üstünde durduğumuz hususlardan bir tanesi e, bunun barış ve çözüm sürecine hızlandırabilecek bir katalizör etkide bulunabilecek bir paket mi olacağı. Ayrıca Türkiye'nin genel olarak demokrasi e, platosunu yükseltecek bir üst platoya çıkarabilecek nitelikte mi olup olmayacağını sorgulamıştık. Örneğin gene askerlerin sayıştay denetimine ilişkin bir şey gelmiyor. İşte jandarma yani askeri alanda ki düzenlemeler de eksik bu paket içerisinde. Evet. Aleviler konusu eksik. Ayrıca evet. askeri yargı iki başlı evet. yargı ile ilgili hiçbir şey yok. Fakat bu söz ne ettiğiniz gerçekten en önemli durum. Pek çok açıdan büyük önem arz ettiğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir durum. İşte polisin Eylem yapma ve olay çıkarma olasılığı olan şüphelileri izleyip gerektiğinde de 12 ila 24 saatliğine doğrudan direkt gözaltına alabileceği hususu ki bu tamamen sadece diktatörlüklerde. Yani demokratik bildiğimiz herhangi bir demokraside, demokratik bildiğimiz herhangi bir ülkede olmayan ve olamayacak olan benim bugüne kadar ki siyaset, yani, bilim tecrübem bu bunu gösteriyor. Ancak darbe karşılaştığımız Evet, yani... e, Bir kecil'e girerken işte, gözaltı ve tutuklama süre gözaltı sürelerinin ilişkin sık sık düzenleme oldu. Milliyetçi cephe dönemlerinde bile e, hatta 78 sık yönetiminde bile e, bu e, böyle değildi. Yani soft sık yönetim dediğimiz 78-80 arasındaki e, Kahramanmaraş olayları sonrası ilan edilen sık yönetimde Ecevit Hükümeti döneminde ilan edilmişti hatırlarsınız. Onda bile bu bu, bu, bu tür düzenlemelerle ...karşılaştığımızı söyleyemek. Ee, bu çok önemli bir... E, ...haber çünkü... E, ...birkaç bakımdan e, önem taşıyor. Gerçekten de demokrasinin üzerine... ...Nihat Erim'in rahmetli... ...tabiriyle... ...1971... ...darbesinin... E, ...sivil mimarlarından Nihat Erim'in... ...hukukçu, uluslararası hukukçu Nihat Erim'in... ...demokrasinin üzerine... ...şal örtmek gerekebileceğini... ...söylediğini hatırladım. Şimdi... Evet. Bir, bir parantez açalım mı Nihat Yerim için? Yani iddialar var ki Sabahattin Ali'nin katledilmesinde de bilgisi dahilinde e, evet. gerçekleşmiştir. O zamanki tek parti e, döneminde. Onu da Nihat Yerim evet. için ettim. eklemek Hayır. lazım. Şimdi e, bir ikinci yönü de sadece e, bu önleyici ad altında yani tamamen Orwellyen yani yeni konuş e, yeni konuşca yazılmış bir ifade bu. Önleme gözaltıları adı altında tamamen bir polis devletinin şeyi, hakim savcı kararı olmaksızın yani e, belli direkt gözaltı şeyini veriyor yetkisini. İkincisi de mesela polise cebir ve şiddet uygulayanların cezasının artılması öngörülüyor ve Molotov kokteyli bulunduran veya taşıyan 3 ila 5 yıl hapis alacağı. Bu kanunda da değişiklik yapılıyor. Herhalde torbe kanununa çıkarılacak bu da. Eylemde maske takana daha fazla ceza vereceği. Yani gaz maskesine karşı tedbir alanların da aslında daha fazla ceza alacağını yani bir silah muamelesi yapılacağı ve böyle bir durumdan bahsediyor. Şimdi bunun bir başka önemli açısı da ...naçizane benim söylemek, eklemek istediğim şey şu... ...bu haberi de çok az yerde görebiliyoruz... ...yani genellikle medyanın büyük bir kısmı... ...son derece vahim ve uzantıları olabilecek bir kararı... ...mesela Hürriyet'te Nuray Babacan manşetten vermişti... ...bir de CNN Türk'te görüyoruz... ...onun dışında pek rastladığımız bir şey değil... Ee, bu şimdi çok bu, ayrıca da vahamet arz eden bir e, durum bu. Valla medya zaten e, bir kısım e, medyayı, e, yani AK Parti medyası diye nitelendirilmiş bir medya var. Bir de eski merkez medya diyeceğimiz bir medya var. E, yani bunlar içerisinde sadece bir, bir, bir habercilik anlamında çok bir şey e, bekleyemediğimizi, beklemediğimizi Biliyoruz sadece ufak adalar ve adacıklar çerçevesinde mozyılara e, eğiline biliniyor. E, o yüzden pek çok husus görmezden geliniyor. E, ya da e, e, bunlar e, tehlikeli alanlar olarak görülüyor. Ama şöyle bir gerçek var. E, yani siz mış gibi yapıyorsunuz. Demopretikleşmiş gibi yapıyorsunuz. Demopretikleşmiş üzerine bir paket hazırlıyorsunuz ki da içi boş sünger şeklinde beklenenin çok altında. Ee, ama bir taraftan da işte e, Türkiye'nin polis paketini gündeme getirerek burada e, kendi iktidarınızın ve bakın burada, burada tamam mı? Şırnak valisi mi? Bir açıklaması var. Diyor ki siz e, protesto etmezseniz biz de gaz sıkmayız. Evet. Dedi ki bu evet. paket bayağı düşünülmüş yani. Evet, evet. E, Vali evet, bundan evet. bilgiler. Yani, bu yeni çıktığında bunu valide böyle hemen pazarlığa giriyor. Bakın ha, protesto etmeyin etmezseniz bize gaz sıkmayız kardeşim filan. Yani bu belli ki demokratikleşme paketi hazırlanırken polis paketi de yan kulvarda İçişleri Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanmış ve hemen akabinde iyi bir gazetecilik çalışmasıyla Nuray Babacan arkadaşımız bunu gündeme getirmiş ve yayınlanmış. Evet, bugünkü, yani, bugünkü, bugünkü sol gazetede ya, yani anlatabiliyor muyum? Yani evet. kaşıkla verir gibi sonra kepçeyle alıp götürüyor. Evet. Bu çok, çok büyük bir şey yaratıyor. Problem yaratıyor. Şizofreni de. Şimdi buna geleceğim. Canım. Yani bölgede ben işte Urfa'da bir akademisyen, öğrenciler inanılmaz hatta açık nın da orada gündeme geldi. Onun da başka bir şekilde benim de konuşmam vardı orada başka bir başlık altındaydı konuşma. Yani şunu söyleyebilirim öğrenci ilgisi inanılmaz fazlaydı. Ben merkez yerlerde görmüyorum bu ilgiyi ve onlarla da temas ettik. İşte bütün çocuklar Öğrenin çocukları. Herkes şunu da yani aslında paketin yetersizliklerini Herkes konuşuyor, işte bir taraftan kandil, bir taraftan da imralı bekleriyor kandilden açıklamaları oldu. Ama inanın orta sınıf, hatta gene olarak Türklerin tamamı, savaş istemiyor, yorulmuş ve bu, bu, bu, bu ama kandırılmak da istemiyor. Evet, yani, yani bugün en önemlisi kandırılmak. Yani bu e, halk yüzyıldır sürekli yalan söyleniyor. ...Kurtuluş savaşını birlikte yapıyorsun, Lozan'da birlikte çıkıyorsun. Dönüyorsun buraya Cumhuriyet ilan ediyorsun, yok böyle bir şey diyorsun. Dolayısıyla sürekli e, tedip ve e, yalan söylenmesi, sözünde durulmaması ki bence ateşle oynuyor iktidar eğer bunları yerine getiremezse. Çünkü bu takdirde bu kan, yani sonun son kandırılma, sözlerin yerine getirilmesi, ne getirilmemesi ya da yarım getirilmesi bu bölgede imkari çok daha büyütür. Evet, iki şey ilave etmek istiyorum ben de. Bir tanesi e, dünkü e, Hürriyet'in yayınından sonra bugünkü Sol Gazete'de e, et, manşet yapmış. Onu paketten polis devleti çıktı diyor ve çeşitli hukukçularla e, konuşmuş. Turgut Kazan, Metin Feyzoğlu, Ayhan Erdoğan, Korkut Kanadoğlu ve e, hukukçular da genel olarak o, polis devleti anlamına geleceği konusunda birleşiyorlar. Hatta... İnsan hakları bir yana 12 Eylül anayasasına bile aykırı olduğunu da söylüyorlar. Elime katılabilir diye önceden gözaltına almaları durumu ve önleme hapsi İçişleri Bakanı'nın savunduğu çok önemli bir durum. İkinci söylemek istediğim şey de Başbakan'ın kendisi bu pakete karşı çıkanların papağan gibi hareket ettiklerini söylemiş ve hiçbir teklifi beğenmiyorsunuz demiş ve özellikle de işte şeyi te, tehdit eden e, İsmail Saymaz'ı gazeteci Radikal Gazetesi'nden e, Eskişehir valisinin de e, e, iyi hoş bir arkadaşımızdır ama boş boşluğuna geldi filan gibi bir ifade kullanmış televizyonda yani aslında e, hiç hayra alamet şeyler değil bunlar nasıl bir boşluksa bu ...boşluklar belki de... ...yani bu ilk değildi galiba... ...Ali İsmail Korkmaz'ın öldürüldüğü sırada da... ...kendi arkadaşlarını bir... ...kendi aralarında kavga edip sonra güvenlik güçlerine... ...bu suçu atmaya çalışıyorlar demesi de galiba... ...bir boşluktu... ...sadece bir boşluktan bahsetmiyoruz ama Erdoğan tek bir boşluk olarak görmüş... ...yani bu, bunun nasıl bir boşlukla... ...izah edileceğini zihni bir... ...lapsus mu olarak... ...yani yanlış yapmış dediğini... ...söylüyor tabii ama... ...herhangi bir kovuşturma... Ee, polis devletinin bir başka özelliği de bu valilerin e, bu şekilde hükümet yetkililerinin e, hükümete doğrudan bağlı olan insanların halk üzerine böyle bir şey baskı kurabilmelerine imkan veren bir durum doğuyor. Böyle tehlikeli bir şey yani çok. Ee, şimdi e, gerçekten e, bir demokratikleşme e, yaşanacaksa Böyle yaşanmaz bu. Net bir şey. Yani bu bunlarla e, olamayacağına e, ve sürekli e, verir gibi yapıp, vermeyip daha yük, büyüğünü almak suretiyle alanı daraltmak e, sınırlarına gelirsiniz iktidarlarınızın bir süre sonra. Çünkü bu kadar e, büyük bir e, sorun salı olan ülkede e, bu meseleyi taşıyamazsınız. Örneğin yine Kürt meselesine dönecek olur, Kürt sorunu dönecek olursak, yani bir taraftan siz işte bir takım böyle açılımlar, paketler filan getirmeye çalışıyorsunuz ama bir taraftan da dibinizde Suriye olaylarında orada Suriye'de an Kürtlerin ezilmesi için bir terör örgütüne yardım ediyorsunuz. O da sizin mesela Urfa'dan açılan kapılardan. PYD güçleri geçemiyor ama öbürleri geçiyor. Şimdi bu, bu da bir samimiyet şeyi. Yani e, siz dibinizdeki, komşunuzdaki ve ilkinizdeki Kürtlerin akrabalarını ortadan silmeye çalışan işte neydi Şam, Irak, İslam Devleti diye bir e, yapının güçlerine destek veriyorsunuz. O, o Kürtleri tas, tasfiye etmesi için. Şimdi ee, bu, bu bir taraftan da içeride mış gibi bir açılım şeyiyle içerisiniz. Dolayısıyla yani e, siz orada Esat rejimini hem yıkılmasını istiyorsunuz hem de Kürtlerin ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz. Bu tarafta da içeride de ya işte Anadolu'da eğitim eee özel dershane şey okullarda yapın diyorsunuz. Böyle gerçekten e, samimiyet testinden geçemeyen bir durumla karşı karşıya. Yani sınırlar PYD ve Kürtler için kapalı ama diğerleri için Şam İslam Devleti için açık. Onun destekleyen örgütleri için açık. Ve onlar Kürt sivillere karşı yoğun bir şey geliştiriyorlar. Yok etme politikası geliştiriyorlar. Ve işte Birleşmiş Milletler değerlendirmelerine göre bu İslam Devleti uzantısı El-Kaide uzantısı grupçukların sayısı 150 bine ulaşıyor. Siz ...bunları destekliyor bir pozisyondasınız. Bu, bu, bu nereye kadar? yani 3 kilometre, sınırınızdan 3 kilometre ilerideki Kürtlerin temizleyen... ...orada etnik anlamda Kürtlere temizlik yapan gruplara yardım ediyorsanız... ...içeride Kürtlerin haklarını nasıl verebilirsiniz ki? Evet, çok ciddi bir problem. Yani yaratıyor. Şimdi tamimiyseniz bir Kürt sorunu çözmede... Buna bütün düzenlik içerisinde bakmak durumundasınız. Ama siz zaten içeride de bir seçim sürecinde e, e, çatışma olmasın. Üç seçimi çatışmasız geçirmek istiyor. Ben ta başın neyse yani bunlarda e, bu e, çatışmasız geçirmek istiyor. Ve bıkmış şey insanlar. Gerçekten yani orta sınıf Kürtlerin büyük bir çoğunluğu yani bu e, verilen e, verilmeyenler dile getirse de verilenler çerçevesi içerisinde e, de mutlu ve çocukların ölmesini istiyorlar. Zaten kandil ve bayık ve şey açıklamalarını okudum. Kalkan yeni yöntemlerden söz ediyor. Yani bunun içinde tabii çatışmalı yöntemler, savaş yöntemleri olsa bile başka yöntemleri de deneyebilir. Tabii Öcalan'ın tavırınızda belli olmadı bildiğim kadarıyla değil mi? Onun e, evet, ondan direkt de bir de açıklama gelmedi bu paket konusunda. Gelmedi. E, fakat Cemil yani Bayık bekliyorum. Cemil Bayık demokrasi paketi kabak çıktı demiş. Kabak Özünde kabaktır yani boştur diye konuşmuş. Kundurdur. Yani diyor ki bizi kandırmaya kalkmayın. Bakın ee, Öcalan 2006 şey Erdoğan 2006'da Kürt sorunu vardır dediğinde e, Türkiye'de Ciheti Askeriye ve bütün Kemalist ve Ulusalcı grup e, ayaklandı. Ondan sonra o süreçte işte bir takım e, düzen e, sözler sarf edildi. Aynı Erdoğan 3 sene sonra Kürt sorunu yoktur dedi. Hatırlayın. Sonra bin kişiye yakın insan öldü. Silvan daşı şey arasında yani Silvan olayları başladı. Dolayısıyla artık tahammülü yok. İnsanlara yalan söylemeyeceksin. Söyleyecektin, yapacaksın. Bu kandırılma yani söyledim, geri aldım ve bunu bir seçimin malzemesi olarak, seçimlerin malzemesi olarak kullandım. Şekli bir şey tahammülü yok. Yani bunları e, dikkate almadıklarını da polis paketiyle de e, açıkçası görebiliyoruz yani. Evet, polis paketi tabii çok e, üstüne tuz biber yani çok çok önemli bir şey. Bunun üzerinde medyanın da büyük suskunluğu daha da endişe verici. Biraz önce söylediğimiz gibi. Onlara da dokunacak yakında. Evet, yani pek evet. çok... ee, Cemil Bay'ın e, Sözlerinden bir şeyi de yani KCK eş başkanı olan PKK'nın temsilcilerinden Cemil Bayık'ın AKP hükümeti bu son paketle son kredisini harcamıştır ya çözüm iradesini ortaya koyacaktır ya da Kürtler yeni bir mücadele dönemi tarzı ve yöntemi oraya ortaya koyacaklardır şeklinde bir konuşması olmuş. Yani o, o, o enteresan o mücadele tarzı ve yöntemi. Ee, o aslında e, bölgedeki Kürtlerin e, arzularını da dikkate alınacağını gösteriyor. Çünkü yani e, çatışma, istenci, çatışma ve savaş e, barış sonuna kadar denenmeli insanların genel arzusu e, bu. Yani o bölgede bıkmış bir durumda insanlar yani bu şeyden ama... E, yeniden bir e, şey yaşamak istenmiyor. Yani e, o, o zaman iş çok takipteselleşir. O yüzden ateşle oynuyor AK Parti iktidarı ve Erdoğan. Yani kendisinin e, ta şeyde de e, konuşmuştuk çok ailen önce, belki e, birkaç yıl önce bile gündeme gittik. Yani kendi başkanlık süreci içerisinde e, ittifak arayışlarında Kürt sorunu çözermiş gibi yapmak. Ee, ve bu şekilde e, bu süreci atlatmak istemesi ile karşı karşıya bir durum hasıl olursa ki böyle gözüküyor. E, durum çok vahim noktalara ilerler. Çünkü e, birkaç sene öncesine göre farklı olan durum güneyde bir Suriye meselesiyle karşı karşıya. Bu yüzden Kürt ve Kürdistan sorunuyla da son derece bağlantılı bir durum. Onun için Suriye'de batmış ve dünyanın kabul ettiği bir terör örgütüne bunun altını çiziyorum. Bunlar yarın El-Kaide yani uzantısı El-Nusra'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti'nden kaynak transferi, silah transferi eğitim bunlar gerçekten ölçülemeyecek derecede sonuçları olan hususlardır. Zaten denklemin de dışına itilmiştir. Bunu da hele üstelik bir Kürt Suriye bir Kürt oluşumunu önlemek için yapıyorsunuz. Durum samimiyetsizliğinin göstergesidir bu da. Yani bütün bunlar e, paket dinlen, işte adına paket adı verilen e, meselenin e, sığlığını gösteriyor. Tabii yeni önemli mesele. Hala 12 yıl anayasasını koruyor bu itibar yani evet. muhalefeti bıraktım muhalefeti zaten 12 Eylül ana, ana dilde eğitim Türkiye'yi böyle yani ne, zaten denklemde şey yok ki CHP MHP yok. İki tane evet dinamik kesim var. Bir barış demokrasi yani Kürt Kür, siyasi hareketi bir de e, muhafazakar siyaset. İki dinamik kesimden bir şey çıkacaksa çıkacak ama bir tanesi e, yalan söyle, söylerse durum vahim. Yani ki bu e, tetikte bekleyen unsur kandırılmak e, olayın yalan çıkması eksik çıkması e, e, şu şekilde paketi bile e, gerçekleştirememek. E, onun gerisine düşmek. Ki polis paketi bunu gösteriyor. Ve meseleyi ta, temel Kürt sorundan koparak. Ha, örneğin e, şey e, bu mesela şey de gündeme geldi. Ona e, gelmedi. Onu da attıdık. Zaman zaman hükümet bunda e, yapar yaptığı şeyler oldu. Bu ha, hakikatler yüzleşme, faili meçhullerle ilgili. Pakette böyle bir şey var mı? Hayır, Hayır yok yani yok. şeyleri falan En ki? önemli yarayı Kurutacak şey odur Dersin ha. ki sen biz Bunu bütün şeyler için Şöyle bir e, Hatta tutarsın bunun için Bir İçişleri e, Bakanlığında Sanatları bağlı olduğu Devlet Bakanlığında Birim bile kurursun Kurul kurursun böyle bir şey de yok Evet Biz 17.500 faizli söz ediyoruz Barışmak istiyorsan çözmek istiyorsan hafızalardaki bunları ortaya çıkar. Onun için ee, bu bu e, paket e, yani kafanın çok demokratikleşmediğini gösteriyor aslında. Yani Ak Partiden beklentilerinde bu zihniyetten e, zihniyetin gelebileceği yani e, esneyebileceği sınırların olduğunu pekala biliyorum yani bu bu hareket şey değil. Sonuçta menbaasını, kaynağını biliyoruz. Ama yalan söylemeyeceksin. Göstermeli kalmayacak. Yani dile gelen şeyin en önemli şey bu. Dolayısıyla yani paketten önce paketten sonra bir değerlendirme yapmış olduk. Sonuçta bir de bölgeye gitmiş olmanın da getirdiği bir avantajla oradaki insanları da dinleme fırsatı bulduk yani bu konuda e, Ak Parti'nin izlediği politika metcezir e, halinde devam ederse bunun çok yüksek bir bedeli olduğunu daha yüksek evet bu metcezir maliyetin çok yüksek olacağını siyasi maliyetinin e, söylemek mümkün bu metcezir olayının da çok çeşitli göstergeleri de örnekleri de var işte bilmem e, daha önce üçüncü köprüyle Boğaz'da yapılacak köprüyle ilgili söyledikleriyle taban tabana zıt e, uygulama ve söylemler geliştirdiğini gördüğümüz gibi mesela şimdi de Suriye'ye çözüm olarak sınıra duvar yapılması gibi evet. aslında aklın hayalin alamayacağı e, tuhaflıkta bir karar var. Ama biraz önce Can da işaret etti mesela daha önce İsrail'in duvarına karşı da bunun tamamen bir insanlığa karşı işlenmiş çok önemli bir suç darbe olduğunu söyleyen demeçleri de var. Yani söylenenlerle bu işte sizin dediğiniz tam bir medcezir durumu var ama bu hiç güven yaratmıyor. Yaratmadığı gibi korku ve endişeleri evet. artıran bir şey oluyor. Burada herhalde süreyi bitirdik ama belki yarın yıl dönümü dolayısıyla bu tiplilerin... Bahçeli'yle alakalı bahçeli 35. yılı. 35. Evet. yılında isterseniz eğer vaktiniz olsa yarın ufak bir Olur. şey gerçekleştirelim evet, onunla da yani yani Onun sıra gelemedi. Bir de Suriye tezkeresini de demin seyrediğimiz hususa eklemek lazım. Tezkere'de e, bu El Nusralar, e, Şam, Irak devleti filan onlar hiç bahsedilmiyor. Bu da e, derkenan edilmesi gereken bir husus. Yarın Bahçeli Evler 35. yıl dönümü 1978-8 Ekim gecesi gerçekleşen Türkiye e, tarihinin en önemli, en derin izler bırakan e, olaylarından bir tanesini e, orada geçen yılları birlikte konuşabiliriz. Evet.